Enlem ve boylam Mustafa Bilgin Enlem ve boylam 192 Ağustos 2024 Başladı Hoş geldiniz Düşünü yorum Düşünüyorum, Düşünüyorum. İslam'da put heykel kırmak a meselesi hep aklıma takılmıştır, aklımı kurcalamıştır. Hani bilirsiniz Hazreti İbrahim'in putları kırması söz konusudur. Hani Hazreti İbrahim'in Kur'an'da da nakledilen bir hadise. Şimdi buradan hareketle hani... Sanki put kırmak güzel bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Ancak mesele üzerine düşününce bir de hani Kur'an'daki diğer ayetlere de bakınca mesela Kur'an'da işte kafirlerin ya da başka inanca sahip olanların inançlarına sövmeyin ki onlar da sizin inancınıza sövmesin anlamında bir ayeti kerime var. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم ثم الى ربهم Allah'tan başkasına tapanlara ve putlarına sövmeyin. Sonra onlar da bilgisizce, düşmanca Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rab'lerinedir. Artık o ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Öte taraftan Hazreti Süleyman'ın sarayında diyelim. Temasiller diye geçiyor Kur'an'da. Yani heykellerin olduğu naklediliyor. Ye'menun lehu ma yasha min maharib ve tamafil ve jifan kal jawab wa kudur rasiat. Onlar Süleyman'a isteğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Ey Davud ailesi! Şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır. Dolayısıyla Hani buradan Hazreti Süleyman bir peygamber, heykel put olsa, her heykel put olsa, Hazreti Süleyman'ın sarayında ne işleri vardı? Dolayısıyla hani heykel tümden kötüdür, yasaktır diye bir şey yok. Sanat eserleri olmasında bir e, sakınca yok en azından Hazreti Süleyman'ın sarayında yer alan temasiller. Kur'an bunlardan söz ederken hani kötülemiyor. Böyle olması dolayısıyla şimdi bu meseleyi tekrar düşünmek lazım. Hani Hazreti İbrahim'in put kırması meselesi ne demek? Mesele üzerine düşündüm. Düşününce şöyle bir sonuca vardım. Hani Hazreti İbrahim türlü yöntemlerle kavmine taptıkları şeylerin aslında ne kadar anlamsız, ne kadar boş olduğunu ve kendilerine yardım edemeyeceğini anlatmaya çalışıyordu. Aklını kullanıyordu ama kavmi bir türlü hani gerçeği görmek istemiyordu. Hani düşünmek istemiyorlardı ya da farkına varmak istemiyorlardı. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in orada ben bir planı olduğunu düşünüyorum. Yani Hazreti İbrahim putları kırarak onlara bir ders vermeye çalışıyordu. Hani bir irkilip kendilerine gelmelerini sağlamaya çalışıyordu. İşte putları kırıyor ve en büyük putu bırakıyor. Şimdi hani amaç putları kırmaksa en büyük putu niye bıraksın da Hazreti İbrahim? Yani dolayısıyla burada mesele başka. Burada mesele onların... Düşünmelerini sağlamak. İşte daha sonrasında e, Hazreti İbrahim'i yakalayıp getiriyorlar ve diyorlar ki, işte sen mi kırdın? Hazreti İbrahim de diyor ki, büyük puta sorun diyor. Hani ona sorun, o kırmıştır belki diyor. Kavmi de hani sen biliyorsun ki. Onların ne konuşmaya ne de böyle şeylere gücü yeter diyor. Hazreti İbrahim de onlara diyor ki işte size cevap veremeyen hiçbir şeye gücü yetmeyen bu, bu heykellere mi tapıyorsunuz diye bir asıl vermek istediği mesajı veriyor orada. Dolayısıyla bu bir metot. Bu bir plan, bir taktik. Yani buradan put kırmak, İyi bir şeydir sonucu çıkmaz. Sadece bir, bir yöntemdi bu. Onlara mesajı iletme yöntemi. Ve herkes bunu uygulayacak diye bir şey yok. Herkesin senaryosu başka. Yani nasıl ki mesela hani Hendek Savaşı'nda Müslümanlar Hendek kazarak savunma yapmıştır. Biz diyor muyuz ki bugün mesela işte Hendek kazalım. Her halükarda hendek kazalım. İşte hendek kazmak sünnettir. Müslümanlar hendek kazdı. Garip değil mi? Böyle e, komik duruyor. Bu da öyle bir durum. Yani Hazreti İbrahim'in putları kırması bir planın bir parçasıydı, bir yöntemdi. Bu ayrım önemliydi benim için. Yani onun genel geçer bir kaide değil... Özel bir durum. Hani Hazreti İbrahim'in kendi içtihadı, kendi durumu için kendince bulduğu, geliştirdiği bir yöntemdir. Dolayısıyla İslam'da başkalarının putu bile olsa kırmak, onları yok etmek gerekmiyor, olmamalı. Kaldı ki birileri güneşe, aya tapıyor diye bizim güneşe, aya Düşmanlık beslememiz mi lazım? Ben e, bu bu ayrımı bugün hissettim, bunun Hazreti İbrahim'in kendi icadı ve kendi uygulaması olduğunu ve kavmine bir mesaj aktarma yöntemi olduğu sonucuna vardım ve bu, bunu bunu aktarmak istedim. وَلَقَدَ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ Doğrusu biz, Musa'dan çok daha önce İbrahim'e de doğru işleyen bir muhakeme vermiştik. İbrahim'in bununla doğru yolu bulacağını daha baştan biliyorduk. اِذْ <gülüyor> قَالَ Hani o babasına ve kendi toplumuna sizin tapınmak için başına üşüştüğünüz bu heykeller deneyin nesi? dediği zaman onlar şöyle cevap verdiler. Atalarımızı onlara kulluk eden birileri olarak bulduk. Dedi ki doğrusu siz de atalarınız da başından beri açık bir sapıklık içindeymişsiniz. قالوا أجئتنا Dediler ki sen bunları söylerken gerçekten ciddi misin yoksa bize şakacıktan bir oyun mu oynuyorsun? <gülüyor> İbrahim asla dedi sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları o yaratmıştır. Ve ben de bu gerçeğe tanıklık etmek için size gönderilen biriyim. Derken İbrahim içinden şu kararı aldı. Allah'a yemin olsun ki siz dönüp gittikten sonra putlarınız için tasarladığım şeyi mutlaka gerçekleştireceğim. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجَعُونَ Nihayet onların tümünü paramparça etti. Dönüp de kendisine başvurabilsinler diye onların en iri yarı olanına dokunmadı. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Olan bitene vakıf olunca birbirlerine dediler ki, ''Kim yaptı bunu ilahlarımıza? Her kimse onun haddini bilmez biri olduğu apaçık ortada.'' feten <gülüyor> İbrahim.'' Onlardan bazıları, ''Adına İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığı kulağımıza kadar geldi.'' dediler. Diğerleri dediler ki, onu insanların önüne çıkarın. Belki görgü şahitliği yapacak birileri çıkar. <gülüyor> Getirerek, İlahlarımıza bunu sen mi yaptın ne İbrahim? diye sorguladılar. <gülüyor> İbrahim, hayır dedi. Bunu yapsa yapsa şu en iri yarı olanı yapmıştır. En iyisini siz kendilerine sorun. Tabii ki eğer cevap verebilirlerse. Feraja'u <gülüyor> ila فقالوا إنكم entumul zalimون Bunun üzerine kendi iç dünyalarına döndüler ve kendi kendilerine siz var ya siz dediler. İşte asıl haddini bilmezin ta kendisisiniz. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا fakat daha sonra Baş aşağı çevrilmiş bilinç haline Geri dönerek Doğrusu onların konuşamayacağını kendin de çok iyi biliyorsun Dediler Kâle afe ta'budûne min Dûnillâhi mâ Lâ yanfa'kum Şey'en Vela yadurrukum Uffin lekum Ve limâ ta'budûne Min İbrahim ne yani dedi Şimdi siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir yarar sağlayamayan ve hiçbir zarardan da koruyamayan nesnelere mi kulluk ediyorsunuz Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bütün bu nesnelere de yuh olsun Siz hiç mi akıllanmayacaksınız www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 192 Ağustos 2024 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin